Muhterem Kardeşlerim Bizleri terbiye ettiler Bizde, Bizden sonra gelenleri Allah'ın bize emanet ettiklerini terbiye etmekle mükellefiz Terbiyenin farklı meslekleri, yolları, yöntemleri vardır Fakat bunlardan bir tanesi diğerinin alternatifi değil Belki çocuklarınızı hayatı hazırlarken o terbiye mesleklerinin her birlerine müracaat etme zorunluluğunuz var mecburiyetiniz var yani onları adım adım Kemale taşıyacaksınız tebliğ bu Kemal şey en fe şey Alfa öğretmeden onlara okuma yazmayı yazmayıtelkin edemezsiniz olmaz imkan dahi de değil o halde o hayatın mertebelerini onlara göstereceksiniz. O halde onları irfan makamlarına taşıyacaksınız. Baktığınız zaman o terbiye metotlarına yöntemlerine şunları görürsünüz. Hayatınızla yetiştireceksiniz. Örnek olacaksınız yani. Veya onlara bir takım şeyleri telkin edecek öğreteceksiniz. Veya onlara kahramanların Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının hayat bunlar bir noktada durursa o zaman belki tedivi devreye sokacaksınız, belki azarlayacaksınız. Belki terbih edeceksiniz, belki takviye edeceksiniz. Neden böyle yapıyorsun diye azarlayacaksınız. Olmadı belki mahdut bir zaman çerçevesinde yollarınızı ayıracaksınız. Aleyhisselatu vesselamın hayatına baktığımız zaman terbiye mescidinde, cemiyetinde, çarşısında yaşantısıyla yakınları ya da asabı üzerinde etkili olmuşlar o halde sizler ya ağabeylersiniz ya babalarsınız ya millet büyüklerisiniz bir türlü insanlarla ilişki içerisindesiniz, onları terbiye edeceksiniz, onlara İslam'ın hakikatlerini öğreteceksiniz peki nasıl olmalı bunlar? Efendimiz aleyhisselama baktığımız zaman Sizler de bir baba olarak bakarsanız, bir ağabey olarak bakarsanız, bir evin imamı olarak sorumlusu olarak bakarsanız, bir sınıfın öğretmeni olarak bakarsanız, bir müessesenin sorumlusu olarak bakarsanız. Aleyhisselatu vesselam Evlerine gelirken kabriyi aşıklarında karşıdakiler Esselamu Aleykum ve Rahmetullah der. Yani ona dua ede, Dersiniz ki selam verirken, Kızmış olsam da, öfkem olsa da, işte şuraya kadar gelse her şey burada durmuş olsa da yine senin selametini istiyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Karşıdaki o değişecek. Sonra ve vesselam sokakta yürürken birilerini gördüğü zaman bunlar asabının fukarasından bile olsa elini ilk olarak kendileri uzatırlar. Çocuklar bile olsa aleyhissalatu vesselam selam veriyorlarsa şöyle başını çevirip selam vermez. Külliye vücudunun tamamıyla karşı tarafa döner. Esselamu aleykum Ali selam çarşıya giderler. kiram onun peşinde. Acaba nasıl yapıyorlar? Pazarlık ediyorlar, mal alıyorlar. Yük alınca taşıyacaklar. Omuzlarına koyuyorlar, sahabe koşuyor. Biz alalım, biz taşıyalım. Biz hani şimdi çantacılar arar ya bir yere gelen insanlar. Onlar da Ali selamın çantasını taşımak istiyorlar buyuruyorlar ki onu taşımaya ben sizden daha layıkım o halde ben insanlara örnek olayım çantacılar olmasın peygamberin etrafında kendi çantamı şu naciz haline kendim taşıyayım buyuruyorlar iniyorlar bir yere devesini bağlayacak ashab kiram koşuyorlar deveyi biz bağlay. Olmaz diyorlar, kendi işimi kendim göreyim. Hem dekse o azim kanalı kazılacak Ashab-ı kiramın elinde kazmalar. Allah Resulü Aleyhisselam sadece gelip yukarıdan emir tekin etmiyorlar. iniyorlar kazmayı alıyorlar. Herkesin durduğu ve tıkandığı yerde Aleyhisselatu Vesselam'ı sanki orada Taşıyor. Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam omuzlarında ashab-ı gibi o da taş taşıyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam haliyle örnek olduğunu görüyorsunuz. Namaz kılın diyorlar. Kendileri evlerine çekilince sabahlara kadar Rabbinin huzurunda duruyor. ashab kiram kendisine ya Resulallah sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedilmedi mi? Neden böyle yapıyorsunuz? Ayaklarınız çişti deliklerinde. <gülüyor> Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Yani bir baba düşünün. Çocuğuna doğruluktan, sadakatten, iffetten, ahlaktan bahsediyor. Ama aynı baba akşam eve geldiği zaman o en iffesiz programları çocuklarıyla izliyorsa, aynı baba. Müşteriyi anlatıp da ona 20'ye nasıl sattığını anlatılıyorsa bu baba çocuklarından iffeti terviyeyi ahlakı imanı vicdanı işleyebilir mi isteyebilir mi? Bir baba çocuğuna hiç veriyor. Diyor ki şu saatten şu saate bu senin vazifen kamile ifa edeceksin. Ama aynı baba sekizden beşe kadar mesaisine dikkat etmiyor. Vazifesinde kusurlar var illan hak ve hukukunu çiğniyorsa, o baba çocuğundan hangi vazifeye dair sorumluluklar bekleyebilir? Aleyhisselama bakıyorsunuz, evde çocuklarını, evde yakınlarını terbiye ediyorlar. Camide ashabını terbiye ediyorlar. Onu milletin büyüğü, onu ümmetin büyüğü olarak görüyorsunuz. Ama söylediklerini önce kendileri yaşıyorlar. hayatlara anlatırsınız onlara, akşam çocuklarınıza televizyonu kapatırsınız, karşınıza alırsınız, ellerinizi uzatırsınız, gözleriyle gözlerine bakarsınız. Mesela bu akşam onlara selamı anlatsanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuklara, yaşlılara selam verin, selamın ehemmiyeti nedir? birkaç tane de bulursanız, hani küçüğü yanımızda dursa, büyüğü öteki odaya gitse oradan tekrar içeriye dönse Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ötekine de şimdi sen ona karşılık ver Ve Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve Arekatuh Nasıl olduğunu bu akşam anlatsanız ve siz de her eve giderken, her evden çıkarken aynı şeyleri öğrendiklerinizi kamilen ifade ederseniz işte o zaman göreceksiniz ki Evinizde bir değişim var. O zaman göreceksiniz ki eviniz Hazreti Muhammed'in evine benziyor. Sonra diğer yöntemle hiçbir çare olmayınca Aleyhisselatü Vesselam zecrede başlıyorlar. Yani ceza da veriyorlar. Tabuk muharebesine gidecekler. Geri de kalanlar var. Kalanlardan birisi Kaab bin Malik. Vesselam geriye dönüyorlar. Onu görüyorlar. Tam evi. Kurumumuzun içerisinde çürüyen yönler varsa keseceksiniz. Merhamet, millete merhamet, vazifeyi ihlal edenlere yeri geldiği zaman cezayı vermeyi de emrediyor ki aleyhissalatu vesselam'ı o ahlakının yanında yeri geldiği zaman ceza verirken de görüyorsunuz. Yani İslam hep gülen, hep tolerans gösteren, İslam Cumhuriyeti'nin vazifelerini kimler yapar? İşte böyle bir baba oluyorsunuz ve sonra size karşı yakınlarınızın, çocuklarınızın konumu aleyhissalâhu'la selâm ashabından Zeyhid bin Desine'yi alıyorlar, götürüyorlar, idam edecekler. Ebu Sufiyen henüz Müslüman değil. Soruyor Zeyhid bin Desine'ye birkaç dakika sonra dünyayı terk edecek. Diyor ki Zeyhid Şimdi senin yerinde Muhammed olsa dar ağacını aleyhissalatu vesselamı götürse sen bundan daha fazla memnun olmaz mısın Zeyd bin Desine radıyallahu anh buyuruyorlar ki değil Allah Resulü aleyhisselam benim yerinde olsun değil benim yerime onun başını vurmak olsun şu an Allah Resulü Aleyhisselam kendi meclisinde oturuyorlar onun mübarek ayaklarına bir dikenin batmasını Ben Asabı kiram, idama gidiyorlar ama başlarını sizin ayağınıza batan bir dikene bile değişmiyorlar. Yani size karşı onların o derece bağlılıkları var. Selvan geliyor Aleyhisselam'ın yanına, ağlıyor Hazreti Selvan. Yüzünün rengi değişmiş Selvan'ın. Efendimiz Aleyhisselam soruyorlar. Bu halin nedir Selvan? Seni değiştiren nedir? yürüyorlar ki ya Resulullah ma bi maradun ve la vec'un ne hasalım var ne ağrılarım sızılarım var sadece şunu düşünüyorum sizden bir Kim Allah'a, Resulüne itaat eder, kim o terbiye ettiği gibi çocuklarını hayatı hazırlarsa, yarın o peygamberler, sıddıklar, şehitlerle birlikte olacak. Belki ibadetlerimiz, belki hasenatımız, aleyhissalatü vesselamın makamına ulaşmaya yetmeyecek fakat onu seviyoruz ya, onun sünnetine itibar ediyoruz ya, onun bereketinin Cenab-ı Hak bizi o makamlara çıkaracak. O halde kardeşlerim, evinizin, müessesenizin, cemiyetinizin temeline Allah Resulü'nü koruyorsunuz, koyuyorsunuz, Kur'an-ı koyuyorsunuz, buna göre çocuklarınızı yetiştirdiniz, hayata hazırladınız, anladılar sizi ya da anlamadılar. Hayatınızın sonlarına geliyorsunuz, artık Şeyh-i Hühe şöyle endişeleriniz olmasın. ''Acaba bu çocuklar benimle ilgilenirler, şimdi yürüyemiyorum, alırlar beni hastaneye götürürler, benimle meşgul olurlar, oluyor, olurlar mı?'' diye endişeleriniz olmasın. Çünkü Kur'an-ı Hakim'i okuttuysanız, onlar siz sekseninize ulaştığınızda, yine Kur'an'ı okuyacak o çocuklarınız. Kur'an-ı Hakim onlara diyecek ki, ''Vadzizhilehumâ cenâhezzurli minel rahma. وَقُرْ رَبْ اِرْحَمْ بُمَعْكَمَا رَبَّ يَا Hani küçüktü, uğraştınız, meşgul oldunuz, her şeyi teker teker öğrettiniz ya yavrularınıza. şimdi eğitiklerinizi buluyorsunuz, onlar size şefkat kanatlarını gelecekler, ellerini kaldıracak, kaldıracaklar, yürüyemeyen babaları için yalvaracaklar, Ya Rab diyecekler, nasıl ki onlar küçükken bize merhamet gösterdiler, Şekkat kanatlarını geldiler. Şimdi annemin, babamın üzerine Allah'ın rahmetini, merhametini istiyorum diye yalanacaklar. Yani kardeşlerim, bu dünya ne ekiliyorsanız onu bulacağınız bir yer. Asıl ahirette bulacaksınız ama dünyada da göreceksiniz.